Evet, infitar suresi. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine karıştırıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar. Ey insan! Seni yaratıp düzgün ve dengeli kılan, Seni istediği bir şekilde birleştiren, İhsan-ı bol Rabbine karşı seni aldatan midir? Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalan diyorsunuz. Şunu iyi bilin ki, üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler. İyiler, muhakkak cennette, kötüler de cehennemdedirler. Ceza gününde oraya girerler. Onlar, kafirler oradan bir daha da ayrılamazlar.